Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın, merhabalar Günaydın Evet, yangınları konuştuğumuz haftalardan geçiyoruz Hem dünyada hem Türkiye'de çok yoğun yangınlar meydana geliyor Tabi hepsinin doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söylemek mümkün değil ama elbette iklim değişikliği e, krizi e, bu yangınların etkisini ve şiddetini arttırıyor. E, iki haftada e, Türkiye'de sadece 100 civarında e, Türkiye'nin farklı noktalarında yangınlar gerçekleştiği medyaya yansıdı. Bursa'da da bir e, yangın oldu. E, şimdi Antalya, Kumluca, <gülüyor> Balıkesir, Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası evet. e, yani dün e, Hı -hı. Düne, e, dün alınan Son, son durumdan bahsediyorum. Evet. Bir de tabii Dersim'de de evet, esas... epeydir e, bir haftadır zannedersem süren bir yangın söz konusu. Evet esas konuyu oraya getirmek istiyoruz. Dersim'in e, farklı bölgelerinde, ilçelerinde e, büyüyen, giderek e, devam eden ve kasıtlı olarak müdahale edilmediği e, iddiaları gündemde olan e, yangınlar söz konusu şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var e, Dersim Baro Başkanı Barış Yıldırım Barış Bey günaydın, günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. Efendim, e, şimdi biz bu e, dersimdeki yangınları sosyal medyadan ve işte alternatif bir takım medyalar e, bu haberlere yer verdiği ölçüde biz de bilgilenmeye çalışıyoruz. Ama tabii evet. bölge insanı özellikle e, bu e, yangınlara yeterince ilgi gösterilmediğini, haber yapılmadığını ve bu yangınlara evet. özellikle kasıtlı olarak müdahale edilmediği yönünde bir takım şikayetleri var. Yeterince de e, gündeme gelmediği konusunda sıkıntı. E, Var. Ee, siz neler aktarmak istersiniz? Bu yangınlar nerede başladı? Nerelerde devam ediyor? İsterseniz bir önce onun bilgisini alalım sizden. Şimdi e, Tunceli İdeozat İltirsi Aliboğazlı e, mevkiinde e, birden fazla köy sınırlarının içerisinde e, yangın başladı, yayıldı yaklaşık bir haftaya aşkın bir süredir de e, devam ediyor. E, şunu belirtmek gerekiyor. Anayasa e, ve orman kanunu hükümleri son derece açık açık. Anayasanın 169. maddesine göre devlet ormanlarına hiçbir şekilde zarar verilemez. Ee, zarar verici faaliyetler derhal önlenir. Ormanlara ilişkin suçlar özel ve genel af kapsamına alınamaz. Orman suçları zaman aşımına uğramaz. Ee, yine orman kanunu hükümleri uyarınca da e, orman e, suçları özellikle kasten orman e, yakma e, veya or orman yangınlarına müdahale etmeme suçları ağır cezalık suçlar. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. E, i̇limizde tabii e, orman e, örtüsünden öte bir de e, şu var. E, Munzur Havzası olarak değerlendirebildiğimiz bu havzanın çok zengin bir florastik ve faunastik yanı var. E, ülkemizde açıkça ifade etmek gerekirse kültürel ve doğal mirası e, en güçlü sanalardan biri. Evet. E, Munzur evet. Havzası. Yaklaşık 1600 bitki türü içeriyor bu havza. Bu türlerin yüzde 18 yani 293'ü en endemik yine yaban hayatı ekolojisinde çok güçlü bölgenin ee, bunlar dışında yangınların olduğu sahalarda e, bölge inanç açısından e, inanç alanı olan ibadet alanı olan e, doğal alanlarda Hı -hı. bulunuyor. E, şunu da e, ben ifade edeyim e, bugün itibariyle bugün itibariyle Kozat e, Belediyesi ve Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine doğru harekete geçmeye başladılar. Ee, biraz baromuzlu... geç olmadı mı Barış Bey? Evet, yani 5 evet. günden çok, çok, beri çok, süren çok, bir çok, çok Evet. Elbette, elbette. Eee hmm. da bu konuda bir çağrısı olmuştu. Evet. Şimdi tabii yetkililerin e, gerekçeleri şunlar. Bölgenin güvenlik bölgesi olması ve bölgede e, mayın bulunması sebebiyle hmm. e, can güvenliği riski bulunduğu şeklinde gerekçeler vardı. Bu e, havadan e, aslında müdahale e, noktasında da çeşitli talepler oldu kurumlardan bizlerden. E, yangının e, söndürülebilmesi açısından aslında e, en doğru e, yol bu. E, fakat şu ana kadar o da yapılmadı. Yakın zamanda petek ilçemizde bir yangın çıkmıştı ona havadan müdahale edilmişti. Hmm. Ona da şöyle bir gerekçeleri sürüldü. E, bölgeye yakın bir su kütlesinin bulunmaması. Yani işte e, suyun alınacağı alan Nasıl en yani? Buzur bu bölge... e, yok mu evet, orada? Yok. yok, yok. Şöyle muz uzak kalıyor. O <gülüyor> kadar. Evet uzak kalıyor. Ee, yani tabi o teknik bir konu ama şu an için yangının kontrol altına alınmaya çalışılması gibi bir süreç söz konusu. Yani yangının daha fazla yayılmaması açısından özellikle dozer gibi iş makineleri kullanılarak çeşitli ara hatlar, e, kanallar oluşturulacak kuvvetle muhtemel. Biz de takip ediyoruz süreci yakından. Evet. E, geçen yıl e, açıkçası tabi bizim Tunceli Babası olarak bölgemizdeki kültürel ve doğal mirasın e, korunması noktasında çok özel bir çalışması da var e, Biz süreci yakından takip ediyoruz Bir suç da var e, Kurumsal olarak yaptığımız suç da var Biz e, süreci hukuksal olarak takip etmeye devam edeceğiz Tabi burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi şu e, Milli e, değer bunlar Milli servet bunlar evet, yani Hem ormanlarımız evet. hem içerdiği e, ekosistem Orman ekosistemi Türkiye'de çok güçlü onu belirteyim Yöremizin %75'i e, dağlık işte %20'si pilato, %5'li kısmı ova. Bu bakımdan topografik yapısı engebeli meşe ekosistemi. Çok güçlü bölgede yanı sıra başka ekosistemler de var. İşte bunun korunması hem ilimiz hem ülkemiz açısından önemli. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum. Ülkemiz Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden biri. Evet. Avrupa Konseyi'nin oluşturduğu ee, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi var, Berl Sözleşmesi. Evet. Şimdi Berl Sözleşmesi'ne ek bir liste ve ek iki listede e, korunması gereken e, bitki türleri ve e, yaban e, hayvanın türleri var. Ve o türlerin bulunduğu sahalarda e, hiçbir e, taribata müsaade edilmemesi gerektiği belirtilir. O yaşama ortamlarının korunması gerektiği belirtilir. Flora ve fauna. Ee, evet. e, habitatlarının korunması gerektiği türü, Şimdi bizim ilimizde Ben Sözleşmesi'ne göre Korunma altında olan çok sayıda e, Flora ve fauna türü var evet. Yani bu ormanların iç, içinde işte çengel boynuzlu keçi e, Yaban keçisi işte efendim Başak e, gibi e, Kurt işte e, Bozayı gibi pek çok tür e, Bulunduğu gibi bunların bir kısmı endemik e, Yine işte efendim e, Keklik gibi türler e, bitki türleri de var. Ben sözleşmesine göre koruma altında olan ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre de bu yangınlara hızlıca, süratle müdahale edilmesi ve bunların yaygınlaşmasının kesinlikle önlenmesi gerekiyor. Kamuoyunda haklı olarak geç müdahaleden kaynaklı bir, bir tepki, var. tepki var. Aslında bu Hı. konuda bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işte sivil toplum örgütleri birlikte hareket ederlerse bu, bu noktada özel bir kriz masası oluşturulursa soruna çok Kolay halledilir bir de bölgemizde konuya duyarlı çok sayıda gönüllü yurttaş var. Yangınlar söz konusu olduğunda resmi ekiplerle birlikte yangına müdahale etmek için hazır durumda bulunan ve geçmişte de bunu yapan çok sayıda evet, insanımız Barış var. Evet geçen sene evet. hatırlıyorum ben ondan önceki Hı -hı. senelerde de aslında her yaz, her sene böyle Dersim tarafında genellikle de askeri operasyonlarla bağlantılı olarak bir takım yangınlar başlıyor, çıkartılıyor. Evet. Ve sonra da tabii hani işin askeri operasyon kısmına tabii şey yapamayacağız ama evet. yani bununla da ilgili, bunu da ayrıca belki tartışılması lazım. Bir de müdahale edilemediği zaman çok geniş alanlara yayılıyor ve halkın çoğu zaman hiçbir yardım olmaksızın kendi başlarına günlerce e, bu yangınları söndürmek için Mücadele ettiklerini ben çok iyi Hı -hı. Hatırlıyorum e, Şimdi evet. en azından e, neyse ki Bir e, şey yapılmış yani e, Sizin dediğiniz evet, bugün, bizi... itibariyle. E, evet. bugün, bugün itibariyle, itibariyle ki, olması Bir defa buradan duyurduk Hı -hı. Evet, e, yani Radyonuz vasıtasıyla e, Ar itibariyle e, ifade ettiğim gibi bölgeye e, bir hareket başladı yani. E, çok sevindirici evet. e, diyelim. Yani şimdiye kadar olanlar çok üzücü tabii ki. Sizin evet, anlattıklarınız. Evet, çünkü evet. E, ne kadarlık bir zarar olduğu da daha sonra ortaya çıkacaktır. Tabii. Hasar tespitli ve yangının ne kadar e, miktarlık bir sahayı etkilediği kesin olarak e, yapılmalı. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Yani. Evet. Şu anda aşağı yukarı pek bilemiyoruz herhalde ne kadarlık tabii, bir tabii, alanı tabii, kaybettik tabii. değil mi? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Bir de şu da var en son Munzur'la ilgili siz zaten yıllardır baro başkanı olmadan önce de bölgedeki çevre mücadelesine doğrudan hukuk mücadelesine doğrudan katılan yapan kişilerden birisiniz. Yani hem madencilik hem HES'ler çeşitli Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ama hani Munzur'un üzerinde de özellikle yoğunlaşan bir şey vardı. Evet. yatırım ve girişimler evet. silsilesi diyeyim. Siz bunlarla mücadele ediyorsunuz zaten ve son alınan bir karar da var zannedersem evet. Danıştay'dan. Evet. Siz evet. onu ile evet. ilgili son durumu bize bir anlatabilir misiniz? Tabii ben tabii özet bölümle başlayamadım. Munzur Vadisi 1972 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş. 42 bin hektarlık bir sahaya sahip. Şimdi 1983 yılına gelin tümü enerji amaçlı e, dördü baraj tipi olmak üzere altısı e, işte e, altı adet hidroelektrik santrali planlanıyor. Evet. E, bu planlanan santrallerden ilki kaçak şekilde altını çizerek söylüyorum kaçak şekilde mercan suyu üzerinde Muzdar Vadisi Milli Parkının temel kaynak değeri olan Mercan suyu üzerine 1985 yılında inşa ediliyor. Biz 2010 yılında onu kaçak yapıldığını sapladık, suçluyoruz, sabunduk. Yargısal süreci hala devam ediyor. Ee, vadide yapılması planlanan en büyük baraj projesi durumunda bulunan Konaktepe Barajı için ise 2010 yılına gelindiğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans verdi. Hı hı. Tabii lisans verir vermez. Biz dava açtık. Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi Evet, o ana kadar Muzur Baraj projeleri çetten muaftı. Daha evvelden açılan hmm. e, başka bir davada Danıştay e, bu projeler çevresel etki değerlendirilmesi sürecinden muafdır diye karar alarak davayı reddetmişti. 2010 yılında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine e, şirket ile EPDK bu kararın kaldırılması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itirazda bulundular. O tarihte Danıştay çok tarihi bir karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı doğrudur dedi. Ayrıca çevresel etki değerlendirme sürecinden de muaf değildir dedi bu projede. 45 Yüksek Hakim imzaladı bu kararı. Bu kararın verilmesi üzerine de dönemin Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 18 Nisan 2011 tarihinde 10 ayrı üniversiteye raporlar hazırlatarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan tüm baraj ve heslerin e, yapımında üstün kamu yararı bulunduğuna dair e, karar aldı ve bu şekilde e, üstün kamu yararı kararını gerekçe göstererek dört tane baraja ve diğer e, e, helselere izin verdiler. Tabii biz bu kararın iptali için yani Munur Vadisi Milli Parkı'nın yapılaşmayı açan e, kararın e, iptali için dava açtık. Ankara İdare Mahkemesi davamızı ve raporlarını gerekçe göstererek fakat danışta. Türkiye'de bu alanda bu Milli Parklar Literatürü açısından ilk denilebilecek bir karara imza attı ve dedi ki e, 4 tane baraj projesiyle 6 tane HES projesini aynı anda kümülatif çede tabi tab soyacaksın. Yani her bir proje için ayrı ayrı deyip e, toptan chat yapacaksın ve ona göre dedi karar vereceksin. Bunu yapmadan bu baraj ve HES projelerinin toptan etkisini e, analiz etmeden böyle bir karar alamazsın dedi, izin veremesin dedi ve kararın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine e, zorlu doğal elektrik üretim e, AŞ, Konaktepe Elektrik Üretim AŞ ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı davalı kararı e, kaldırılması için karar düzeltme talebinde bulunduğu e, Danıştay e, bu talebi reddetti ve bu alanda az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin 43 tane milli parkı açısından emsal bir karara imza attı. Bu müthiş işte bir başarı evet. olmuş bir yandan. yani Hem bölge için hem de diğer milli parklar Hı -hı. Diğer. ve hukuk tabii, mücadelesi tabii. veren bölgeler için gerçekten evet. <gülüyor> müthiş bir maratondan evet. çıkmışsınız. Umarım da. Hani devam ediyor mu hala süreç bilmiyorum ama herhalde bir sonucu bağlandı. Evet, evet. Yani şu an bütün projeler bloke edilmiş durumda diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü Danıştay'ın daha önceden verdiği ÇED işletilmelidir kararı ile hı hı. bu karar birlikte değerlendirildiğinde kesinlikle o sonuç çıkar. Ben şunu da ek olarak belirtmek istiyorum. Biz tabi Tunceri Barosu olarak da e, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültürel ve doğal Mirası'nın korunmasına dair sözleşme hükümleri uyarınca Dünya Kültür Mirası listesinin önerilmesi için de Kültür ve Turizm Bakanı'na bir dava açtık. Davamız devam ediyor. Hı hı. Buradan e, şu çağrıyı da yapmak istiyoruz. Şimdi Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alabilmesi için bir sahanın 10 tane kriterden bir birini karşılaması lazım. Kriterler ayrıntılı. Şimdi bizim Muzur Vadisi Milli Parkı 10 kriterin birini bir tarafa bırakın 6'sını birlikte karşılıyor. Hem kültürel kriterleri karşılıyor hem doğal kriterleri karşılıyor. Buranın şöyle bir yanı var. Türkiye'yi bir tarafa bırakalım örneğin buradaki bitki sayısı Hollanda ülkesindekinden fazla tek başına. Sadece yani bu Muzur bölgeden Havzası. bahsediyorsunuz. Tabii sadece, sadece Munzur havzasından bahsediyorum. Hı hı. Hollanda'dan fazla devasa İngiltere'dekine eşit neredeyse. Yani her, bu bir e, veri sunar e, inancındayım. Bir diğer husus dünyanın en büyük ve e, ilk milli parkı biliyorsunuz Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yellowstone Milli Parkı. Evet. Büyüklük olarak Munzur Vadisi Milli Parkı'nın 20 katı büyüklüğünde e, takriben. Ama oradaki tür sayısı, sularastik ve fonastik tür sayısı mudur. E, Vadisi'nin milli Parkı'nın çok çok altında. Yani ya, ne demek istediğim biraz daha... Ne kadar büyük an... bir zenginlik olduğunu evet. herhalde dinleyicilerimiz de evet. siz böyle örnek deyince evet. daha iyi anlıyorlar. Tabii. Ee, Tabii. Bölgeye gidebilme şansı e, bulanlardan zamanında e, birkaç kere ve gerçekten de e, inanılmaz bir... E, Do doğa harikası diyeyim her şeysiyle evet, Yani suyla olmayın. dağıyla Ağacıyla e, bitkisiyle insanıyla evet. e, gerçekten çok Özel bir yerdir dersin Eksik olmayın sizin de bu sürecin Tabi anlatılmasına büyük katkınız oldu Açık Radyo'nun da e, Açık Radyo emekçilerine de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum Teşekkür ederiz sağ olun Belki bir de e, Barış Bey e, Bu noktada e, maden e, projelerinden de e, Bu e, sanıyorum Plümür Vadisi'nde değil mi bir evet, maden evet. projesi vardı. İsterseniz ondan da bahsedin. Vaktimiz var çünkü. Tamam. Şöyle ben arz edeyim. Öncelikle şimdi bölgemizde 145 madencilik projesi var. Bu projelerin en büyüğü Muzur Milli Parkı sınırlarının içerisinde kısmen kısmen de yakın bölgesinde düşünün Muzur Vadisi Milli Parkı'nın toplam büyüklüğü 42 bin hektar. Evet. Hı -hı. Fakat Milli Park ve Milli Park sınırları dışında 43.350.787 e, hektarlık yani 43.000 e, hektarlık bir saha e, düşünün e, maden projeleri için ruhsatlandırılmış tek bir şirkete. Dördüncü Hepsi ruhsat verildi mi bu 145 e, <gülüyor> maden için? Tabii. E. Ruhsatlar bekliyor. Hı -hı. Yalnız çet süreçleri işliyor, Biz takip ediyoruz. Hı -hı. A, aldıkça çet kararlarına dava açıyoruz. Bugüne kadar dolu soruşlar aldık davaları. Şimdi düşünün ki 43 bin hektarlık bir saha, dördüncü grup altın, gümüş, bakır, molibden gibi maden projeleri için ruhsatlandırılmış. Tabii bu şirketler chat yönetmeliğinde yer alan 25 hektar kriteri var. Yani 25 hektarlık bir sahanın altındaysa maden sahası çet gerekli değil kararı verilebiliyor. Bu ruhsat büyüklüklerini daha küçük göstererek yani örneğin biz, 100 hektarlık sahada ruhsat aldık ama 24 hektarlık sahayı hmm. kullanacağız diyerek gidip chat gerekli değildir kararları alıyorlar. Biz de dava açıyoruz. En son açtığımız davada Muzur Havzası için e, bilirkişi bölgede Anadolu Parsı'nın dahi yaşıyor olduğuna ilişkin işaretler bulunduğunu, bölgenin florasit ve faunasit zenginliğinin Türkiye hatta dünya ölçeğinde önemli olduğunu, bu bölgenin madencilik projelerinden uzak tutulması gerektiğini belirtti ve proje iptal edildi. Etap etap tabi bu kararları. Ee, en son pülmür Vadisi bölgesinde de Yine e, Tabi ilimizin en önemli temel kaynak değerlerinden biri de Pürümür Çayı ee, evet, pülmür evet. e, Çayı'nın Bulunduğu pülmür Vadisi'nin de Biz Milli park olarak ilan için Bakanlar Kurulu'na başvuru yaptıklar olarak bunu da belirteyim hı hı. Çünkü Munzur Havzası'ndaki türlerin Yani Munzur Milli Parkı'ndaki türlerin Neredeyse tamamı e, Bizim Pürümür e, e, e, Vadisi'nde de var Şimdi dinleyiciler için bilmeyenler için Söyleyeyim e, Munzur e, Tunceli'nin e, kuzeybatısına düşüyor. E, Tunceli şehir merkezinin kuzeybatısına düşüyor. E, Pülmür Havzası da e, ilimizin doğusuna düşüyor. E, yani birbirinden uzak ama aynı havza içerisinde yer alan iki vadi diyebiliriz Munzur Havzası geniş anlamda. E, bu bölgedeki madencilik projelerini de yakın takip altına aldık. Çünkü hemen e, Pülmür Vadisi'nin temel kaynak değeri olan Pülmür Çayı'nın yanı başında. O projeler gerçekleştirilmiş olsaydı pülümül çayı şu an e, maden e, kaynaklı kirlilikten ötürü canlı yaşamın olmadığı, sucul yaşamın yok olduğu bir havlaya dönüşecekti. Bugüne kadar bunu engelleyebildik. En son açtığımız bir davada da e, pülümül e, Vadesinde gerçekleştirilmek istenen bir madencilik projesine iptal evet, kararı evet, verdi. Evet, Evliliğinden ilerlemek evet. mahkemesi. Evet. Evet, evet. Bir de tabii şey de var. E, bütün doğal zenginliklerin ve e, korunması gereken alanlarla birlikte e, Munzur'da, Pülümür'de de var zannedersem. Hı -hı. Halk için e, özel bir anlamı olan ibadet alanlarına da genelde evet, e, bu projeler. E, evet. o, onları da e, yok etmeye yönelik ya da bozmaya yönelik. Hı -hı. E, yani bu anlamda da bir endişe oluyor değil mi? Tabii tabii şimdi bizim e, bu su kaynaklarımız yöre inancında özellikle neredeyse bütün su kaynakları, yüksek dağ zilverileri, e, ziyaret alanı yani e, insanlarımızın e, gidip e, ibadetlerini ifade ettikleri yerler, kültürel ritüellerini ifade ettikleri yerler. E, e, bu bakımdan da e, buraların e, korunması lazım. Şimdi Avrupa Peyza Sözleşmesi'nden başlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Hakları Sözleşmesi e, ve... Birleşmiş Milletler somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre de buraların korunması gerekiyor. Evet. evet. Barış e, Bey çok teşekkür ederiz. Evet önemli bilgiler e, verdiniz aslında e, bölgeyle ilgili hem e, mevcut bilgilerimizi tazelemiş olduk hem de e, yeni bilgiler eklendi üzerine. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki programlarda da yine takipçisi olacağız. Eksik olmak, olarak. Hı. Evet selamlar ve saygılar sunuyoruz Çok sağ olun, sağ olun. umarız yangın da bugün e, yapılan e, sizin burada e, söylediğiniz açıkladığınız müdahaleyle bugün sonlanır ve Umarız bütün Muzur'daki dersindeki bölgedeki çevre mücadeleleri e, e, sizin de e, şeyinizle e, gücünüzle çabalarınızla başarıyla sonuçlanır, ba başarıyla sonuçlanır evet. Çünkü çok Eksik iyi sonuçlar olmayı... alınmış bu da e, başka olmayı. yerler için örnek çok sağ olun Evet Kolaylıklar evet. diliyorum. Sen sağ olun. Haber. Sağ, sağ olun. Çok mu Evet. E, yerli ve milli zenginlikler nedir konusu da e, belki e, bu Muzur'dan bahsedince Hı -hı. tekrardan başka zenginlikler ve esas zenginliğin ne olduğu e, konusunda düşündürtüyor tabii evet, ki. Evet çok Değil açık mi? ve net e, bir şekilde e, işte hep bu e, tartışmaya geri dönüyoruz yerin altı mı üstü mü e, derken. Elbette önce yerin üstündekileri koruyup kollayacağız. O koruma kullanma dengesini çok iyi sağlayacağız ki belki bir takım noktalarda çok çok ihtiyaç olduğu noktalarda yerin altındakini çıkarmak üzere onu da belli bir Kurallar silsilesi Dahilinde Çünkü siz her şeye karşısınız diyorlar Her şeye de karşı değiliz ama yani Bu kadar saldırganlığa Usulü Bu istilaya var, karşıyız Evet yani evet. Belli bir alanda 145 tane Madencilik lisansına elbette Karşıyız evet. yani evet, evet. program da sonuna geldik İsterseniz dersimden de Bahsetmişken dersimle bir sanatçı hı hı. Ahmet Aslan Minnet Eylemem onu dinleyerek veda edelim Bu hafta Evet. Ee, ve tekrar görüşmek üzere Evet diyelim. ekonomi ekolojinin sonuna geldik bu haftada Haftaya görüşmek üzere Üçünde biten Gonca Gül'e minnet eylemem Arabi, farsi bilmem dile minnet eylemem Seratim üzre müstakim gözettim rahimi. Zalimin talim ettiği yora minnet eynimin, zalimin talim ettiği yora Sümüt on nesmi ol garim mihman iken Yorum muhtar hüküm Cümlemin rızkını verem halifesi hünkârım,